Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz peygamber ahlakından bazı örnekler az bucağın inşallah. Ahlak hulkun çoğulu. Hulk insanın yapısı, tabiatı, davranışları. Ve ayetimiz buyuruyor. Kamer ayet 4'te Bismillahirrahmanirrahim. Ve innahu aziz ve nirakuz me'rabiyye. Ve indeke la, -la hulukün azim me'rabiyye. Ve indeke sen ya Muhammed muhakkak ki ve sellem la hulukün azim. En yüksek alak ale üzeresin. Yani Rabbimiz burada peygamberimize ve de sana İni ala sahibi aleisseliter. Aleak olmayan da imanı tam kamil değildir Bir evliyullah ancak aleakından belli olur evliullah. Yani o da görünümde tabi insandır. Davranışına belli olmaz. Ancak aleak evli olan İyi halık olur böyle. Tabiinden bir genç vardı. Sadbihşam diye. Tabiinden. Tabiin yani sahabeden sonra gelenler. Resulullah Hazretlerini göremeyenler. Tabiin peygamberin dönemi yakın olduğu için Onların farklı özelliği vardı. Bu Medine'ye gelince, aşağıda evine geliyor Ali ve sordu. Ya Ayşe dedi, Allah teala ı Kerim'de bir ailemi met ediyor. Nasıl onun ahlakı? Soruyor. Az Ayşe alemizin Diğer tahirat-ı bir farkı vardı bu dönemler. Evi hemen meclinin yanı başında. Evet, Peygamber'in kalbinin bulunduğu yer onun odasıydı, orasıydı böyle. Orada bir kapı açılmıştı meclide. Oradan kapı açılmıştı şerife, her sohbet diner sohbet dinerden beri, her şey orada duyardı. Onun bilgisi daha fazlaydı. Onu sordu, ''Ya Sadrı, sen Kur'an okuyor musun?'' Okuyorum. Şuna buyurdu, ''Kanada hulü hulü Kur'an'ı, onun ahlakı dedi, Kur'an'ı dedi böyle. Peki ahlakı Kur'an'dı, Kur'an'ı yaşar diyordu böyle. Peygamber Aleyhisselam Zahir tabi bizim gibi sünneti sünneti tabi değil. Onun yaptığı yani kadar sünnet, sünnet deniyor böylece. Yani Kur'an ona verildi biraz böyle. Kur'an'ın anlamı, içeriği, derin manaları uygulanması ona verildi Kur'an Allah kelam-ı celali. İnsanların kitaplar bir anlamıyor bazen. Anlaşılmaz dolaşıyor. Tabi bu allah kelam Kerâm ceyl ancak bunu tam anlayan Peygamber Peygamberimizdir. Bu işin Peygamberimizin Efendimiz'in tabi olduğu yer direkt Kur'an'dır, Kur'an-ı Kerim'e. Uygulaması Kur'an-ı Kerim'inde. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hedef-i Rabbî'i, Edde beni rabbi. Benim Rabbim terbiye etti, heriflendirdi. Ah sene, ne güzel ahlakım. Ben terbiye edemedim. Bir de kim anlıyorsam biliyoruz, yetim dünyaya geldi. Babasını kaybetti zamanlar, ana karanında idi daha. Sonra son neye verildi? Dört de orada kaldı. iki senede annesi haber yaşadı. Altı yaşına kadar. Medine'ye geldiler. Annesiyle beraber. Orada dayılarını ceva ettiler. Şeyganızın babası da Medine'nin de vefat ettiği için orada da kabri böyle. Annesi, Aziz Amine validemiz, genç tabi yaşta dur kaldı. Tek yavrusu İlk ve son tek yolcusu Peygamber'i yanına aldı. Gel vesilene de götüye babanın kabrine dedi. götürürler. babasını görmeyen bir çocuğun tabii farklı davranışı olur. Olur böyle. Peygamber Ali'şa maddeleri tabii daha doğmadan sonra, kısa bir zaman sonra şu son verildi. Hz. Halime Alıp bunu kabristeye götürdü. Orada onu anne bildi, sübassın baba bildi, ablası vardı, Ali Şehma diye, Şu ablası vardı, erkek kardeş de vardı orada. O Ali Şehma bir görmedi kendisini garip olarak böyle. Anne, baba, abla, kardeş, bu bunlar böyle. 4 yaşında Medine'ye getirildi. Annesine teslim edildi. Sonra tarafından. O zaman anladı ki annesi buymuş. hasta Amin annesi böyle. Ama baba baba yok. Kardeşleriydi tabi. iyi bir annesi var. E, tabi sokağa çıkıyor Aleyhisselam Hazretleri. O da çocuklar beraber. Bakıyor Babaları gelen çocuklar koşuşuyorlar. Baba babaya koşuşuyorlar. Bazen baba kucak alıyor bazılarını, el tutuyor onları. Yine aklına bakıyor onların Allah aldı. Herkesin babası var. Bunları kucak alıyor, bunları seviyor, el tutup bunları götürüyor bunları. Yine koşup geldi. Anne anne, neden benim babam yok dedi böyle. Benim babam dilen yok. Gördü şimdi abi. Beş de gördü böyle. Annesi tabi işi doldu. Böyle dediğinde doldu. Zor konuştu. Yavrum Muhammed'in sile babam var ama uzak yere gitti. Gelecek inşallah. Öyle dedi tabi bana böyle. P.G. P.G. bana annesine. Anne, babam niye gelmiyor? Derdi. Ya veremezdi. Gözü dolardı. Zamanında öğrendi Aleyhisselamadır Tere. Babasının vefatını öğrendi. İşte babasının kabri başı çok ağladı Peygamber Muhterem'den. Çok ağladı böyle orada. Adım 6 yaşında o zaman. Annesi ağladı. O ağladı. Sonra oradan yola çıktılar. Yolda Ebba'a denen bir yerde, bir dev üzerine üç kişi gidiyorlar. Hazreti Amin'e Âmin'e, bir Ümmü Eymen, babalarına kalan bir cariyene böyle. Peygamber çocuk tabi. beraber gidiyorlar. diye Hazreti Hazret-i Ümmü Eymen'e, cariyesine, Kulesi'ne kalan cariyesine, ben çok rahatsızlandım ben dedi böyle. Artık devirde oturamayacağım. Aşağı inelim. Peki indir aşağıya. Aşağı indiği gibi hasta hamile validemiz hemen uzandı yere yattı. Oturamadı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yüzüne kapandı. Ağlama başladı. Zaten ağlama doyamamış artık orada böyle. Gözler kurumuş yaşları, kurumuş yaşları daha. Anne sen dedi böyle. Beni kim bırakacaksın? Ve anlam başladı. Annesi kendini topu aradı. Son gücüyle oturdu. Kucana aldı. Sarıldı peygamberi Yavrum dedi Muhammed'im her yaşayan ölür herin eskirir. Ben de öleceğim. Ama senin ne olduğunu göremedim. Yani biliyor ki o normal bir sürüklüyle o. O farklı o belli. Her şeyin o farklı olduğu için, bildiği için. Öyle dedi ve düştü, yattı yere Führü-i Teşvik Mevla-i Muhtar'ın Ve bu Aleyhisselam Hazretleri sarıldı, ağladı, sızadı. Melekler, devamlı ilginçler peygamberi melekler. Dağ alıyor ağlıyor ondan böyle. Resulullah yetim kaldı. Son hadim peygamber yetim kaldı. Dağ taş ağlıyor. Hayvanlarla alışıyorlar. Cinler alıyor. Meleklerle alışıyorlar. <gülüyor> Derekti sordular. Ya Rabbi bu senin son peygamberin, Hatem-ül Enbiya makam Mahmud'un sahibi. Büyük şevalli hakkının sahibi. Neden ya bunu annesini aldın acaba bundan beri? Yetim bunu bu şekilde. Buyur Rabbim. Oğlum ben terbiyeceğim o zaman. Oğlum ben terbiyeceğim böyle. Eğer anne baba sağ olsa onların terbiyesiyle büyür. Onlar insan tabii, beşer. Bunun için Bulu Aleyhisselam adetleri, Rabbim beni terbiye etti ve ahsen etti. Ne bileyim? Terbiye etti, ahlaka böyle. kuy ahlak değiştirir mi? Değişmez bu muhteremler. Bir hadis bir 1-u bir dağın yerinin değiştiğini duysanız inanın ahlak değişmez. Onu yanmayın. Ahlak değişmez böyle şey. Ahlak, aynı ahlak kalır. Ne var ki? Kişi o ahlakını bu da hak kullanır. Has-i gibi mesela. Hatırlayın gayet otoriter ağır olan kişi İslam İslam'a karşı önceleri tabii peygamber düşmanıydı. İslam olunca bu da o öfkesini, sinirliğini, o gücünü, kuvvetini İslam'ı savunada kullanmaya oturdu. O bari böyle. Yani akar akarsu durmaz. Mutlaka ne yapar? Yön değiştirir. Ünü kapatırsın. Yönü değiştirir. Ama yine akar göre akar böyle. Bu ahlak devam eder. Ama ne yapar bu sefer? Allah yolları da bu şekilde böylece. Şey. Bir ahlak da vardır ki yapmacıktır. Bu arası Mevlam Kur'an-ı Kerim'de ben emin Ya müte, mü, Ben emin Haber söyle ben mütekellifin değilim mütekelifinden değilim. Müttekelifin tekelif yapmacık, suni gösterişli bir hay. Yani kişi aslında kızar ama da kızı belirtmez. Cimmidir, şudur, budur, kötülükleri vardır kendisinin. Cini kibriği hepsi vardır ama kişileri onları gizler böyle belirtmez onları evveli. Ne kadar? Bir zamana kadar Şimdi ki tefsir de bunun için diyenler mütekelife layedûmü emri tabi ile böyle. tefsir kebir açıklıyor. Şöyle buyuruyor. Eğer bir insan ahlakı yapmacıksa yani kendisini böyle sakin gösteriyor. Güzel hulübü kendisini gösteriyor. E, Mütevalet kendisini gösteriyor. Eğer bu yapmacıksa bu devam etmez. Devamlı böyle. Bel yerşi ile tabi. Bir zaman gelir, hemen kendi böyle döner döner örebilecek. Yani kişi bakar zaten kız bir anda patlayı örebilir yani varsa bu şekilde. Osmanlılar zamanında, alışlar huzurunda sohbet yapılırmış, huzur sohbeti derlermiş buna böyle. Tabii en meşhur ulemalar Toprana Patlıcan Sarayı'nda burada sohbet yapılırmış. Her sohbette bir konu açılıyor, bu işleniyor. Bir gece yine böyle sohbette konu huy alak değişir mi değişmez mi diye. Bunun üzerinde şu ilavaların alakta değişir diyorlar. Her yani insan uğraşırsa, çalışır çabalarsa alak değişir diye. İşinden biri bunun karşı görüşü oluyor birisi böyle. Başkanın soruyu, görüştüğünü, sultanın huy değişmez böyle birisi. Yani bir an durur, gizlenir, satlanır ama zaman gelir, ortaya huy çıkıverir böyle. Bu tabii tek kalıyor ama. Görüşünün sonunda tek kaldığı için bunun görüşü orada kabul edilmiyor. Sonra dağılıyor. Padişah bu da ama meşhur bir muadamış kendisi de bunun görüş yanlış olduğunu kendisi bilsin diye ne yapıyor padişah muhteremler? Ezey bir adam tayin ediyor sarayda. Ona şu görev veriyor. Bir kedi yarısı bul diyor. Bunu eğitirirsin böyle diyor. Bunun diyor başına bir tepsi kuranacak, gümüş tepsi, özel yapacak tepsi başına girecek böyle diyor. Bu kedi ne yapacak diyor böyle, Gel misafire diyor, kahve getirecek böyle diyor böyle. Bir ay, bu o kişi bunun duruyor gece gündüz, kedi işin böyle, gel, dur, kalk, yürü, Bunu komut bu şekilde, tam oluşuyor. Birkaç seyahat bu deneniyor, başarı alıyor. Şimdi padişah bu ilamayı davet ediyor. Diyor yarın diye sarama gelsin şu saatte'' Randevu veriyor buna. O tabii gidiyor kendi. oturuyor salonda. Birkaç yıl daha vezirler var orada. Oturuyor. Derken kapıdan kedi giriyor. Tertemiz yıkamış. Tüyler pırıl pırıl parlıyor. Üzerinde kırmızı yeşil kurdeliler sarılmış gayet gösterişli bir şekilde başı üzerinde bir gümüş tepsi tepsisi parlıyor. Üzerinde bir fincan kahve. Dolu ama. üzerine böyle. Böyle geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. İşareti onu tevhiden kişi misafiri gösteriyor. öne duruyor, duruyor. da böyle. Aslında gülüyor şimdi. Diyor. Alır mısın? Yani bakması nasıl kedibi tevhide O anlamı böyle. Alıyor tabi bu kahve şimdi, içiyor, gidip bekliyor oradan böyle. Tekrar bir yana koyuyor, geri gidiyor. Gayet insan un, yürüyor. Diyor ki bu alim, palışağı, sultanım, yarın tekrar gelsem buraya, kahve beni. Acaba yarın yine bu, bu iş yapar mı aynı şey Tabi yapar. Özel eğitim gördü bu Yarın kahve eder misin beni? Tek bir saatte bakalım, diyor böyle. Bu halim tabii gidiyor şimdi. Eski evde tabii ahşap evliler. Bir Gezekül'ün Malaş'ta'ya giriyor İstanbul'da. Çocukları çağırıyor. Kim hani küçük bir para bulursa diyor, İstanbul'u bulursa diyor, bana bir altın vereceğim böyle, diyor. Her <gülüyor> yerde var tabii böyle. Şöyle koşuyor, yukarı böylece. Arar aradayken, biri buluyor böyle, yakalıyor. Böyle. Bir tane sarho getiriyor böyle. Onu bir kutuya koyuyor hafif demir kutuyu alınması için de şöyle bir altına veriyor. Ertesi günü gelirken saraya onu cebine koymuş kutuyu da. Yani İçeri alınıyor, oturuyor. Yine parçaların işaretiyle kedi sahibi, kedi emrediyor. ya bakalım diyor. Yine kedi salonda kapı giriyor. Uygun adımla böyle. Böyle yavaş bir tempoyla, ve karı şekli, yavaş ay böyle geliyor. Mesela duruyor, al kahvemi ondan böyle. Tam da mesela yakışırken, tam yanlara gelmeden, çıkar kutuyu, açıyor, atıyor yere ve mesela fırlıyor böyle. Bu ne yapıyor? Unutuyor görevini muhtemelen. Tepşi bir tarafa, kahve bir tarafa, o farayı yakalıyor muhtemelen. Şimdi alışığa bakıyor ya bu yani bak nasıl? Yani yapmacık devam etmiyor. Ben de tekelif diyorum ben. Tekelif böylece. Yani bir insanın huyu, alak gizler gizlerde gizler de kişi kendisi mütevazı gösterir. Onurlu da kibirlidir. Böyle. Aslında böyle boylayamaz bir şey böyle. Çok yani büyük görür kendisini ama öyle gösterir kendisini mütevazı gösterir. Her yapmacıksa hareketleri e, sinirli olduğu hale kendisine sabırlı göstermeye çalışır. Öyle gösterirse bile ne yapar bunlar? Bir an gelir birdenbire kuyruğa dönüverir. Yani kedi fareyi görünce fare gördüğü gibi unutuyor, eğitimi unutuyor. Hemen tabiatına dönüyor. Hemen fareyi yakalıyor da böylece. Peygamberimizin aleyhisselamlarına tabi olmak. Yoluna, sünnetine, ahlakına tabi olmak. Bize Mevlam buyuruyor, Ali İmran 31'de, Bismillahirrahmanirrahim, Kul ingin tübüün allâhe. Mevlam kul, Habib-i Muhammedin söyle, ingin tübüün Eğer Allah seviyorsanız, Allah seviyorsanız, Fetih bana tabi olunuz. Bak bu Bunu Allah bilir gerabı ile. Muhammedim söyle ümmet hesabına söyle. Eğer Allah geleceği seviyorsanız ne bu alameti Fetih uni bana tabi olunuz. Kulubukumullah Allah Allah sizi sever Yani peygambersiz Allah sevgisi olmuyor da peygamber böyle. Demek ki her işimizde ölme gerekir, gerekiyor seni seniyi böyle. Mesela en basit dedim ki bir insan bir şey giyerken öncesi sağ kolu giymesi var, sünnet böyle. sol kolu çıkarması. Ayakkabı giyerken öncesi sağ yanı giymesi. Çıkarırken su ayarını çıkarırken, böyle. yani sıra buna dair bu şekilde. Böyle oturmada, konuşmada, hatta gülmede, mesela kahkale gülmek, ağzı açarak kahkale gülmek, bu Peygamber uymuyor muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ancak ne yapardı? Tebessüm diyor, tebessüm böyle, yani gülümseme. Öyle kahkahayla gülmez muhtemelen böyle. öyle üstünde bazı insanlar yazın ele, bal, oturuyorlar balkanlar işte, oturuyorlar açlıkta oturuyorlar yazın balkanlar. İy, kadınlar böyle kahkah, kahkah, kahkahalar. -ka -ka yani sanki saatlik gün geçmiş de artık girmiş gibi muhtemelen. Ölümüzde ölüm var değil mi? Ölümüzde var, tabut var, yıkanmak var, teneşirde, karanlık mezara girmek var. Bunlar varken demek ki böyle kahkale günü bunlar bu nedir bunlar hep böyle ahlak-ı Muhammediye'ye ters düşüyor bunlara böylece. Peygamber Aleyhisselam mazetlerinden birini ne isterse onu verirdi bak muhtemelen Peygamber. Ne isterse onu varsa yani onu verirdi. Bir gün Hazreti Ebu Sıdık bir salkı özüm getiriyor peygamberimize. Bir salkım özüm getiriyor. Öyle demek ki bulmuş değil artık. Bir salkı özüm getiriyor. Özüm çok üzülmüş böyle. Geldi, Ya Allah sana üzümü getirdim. Senin yemin işliyorum bunu. Peygamberimiz özümünü severdi muhterem Sağol Peygamberi. Özümünü severdi. Peygamber'in sevdiği meyveleri sevmek, onları yemek, bu da sünnet-i muhtemelen böyle. Hangi meyveyi seviyorsa Aleyhisselam Hazretleri, onun İslam'ın faydası vardır. böylece böyle. Işte böyle. Faydası vardır. Mesela, peyniri tek yemek, o kadar iyi değil böyle. Cevizle beraber yemek mesela Aleyhisselam böyle. Yemek karabuzluk ve hurma leğeri de Aleyhisselam Hazretleri'ne böyle. Bunların hikmetleri ortamında tabi bir hürde deniyor bunlara. Allah Aleyhisselam Hazretleri Herbuki elinden üzümü Efendimiz'in sol eline alır üzüm böyle, sal eline de böyle böyle. Eğer üzüm taneleri pek büyüğü değilse Efendimiz'in iki şey kopardı, böyle. İkişer kopardı. son tek kalır, onu tek yerini bitirirler böyle. Her salkı üzümde Tektir sonunda. Her sakın tabi böyle. Eğer şu düşmemişse, yani tamımsız sayıları, her sakının mutlaka üzüm tektir. Aleyhisselatörü ilk iki kişi yerdi, üzümü yerdi. Sonra tek kalırdı, tek tekrar yapabilecek. Değilmezsen daha üzümü ağzına almadan, koparmadan daha bir sael diyorlar, yani dilenci, istediği fakir biri geldi. Kapıya geldi. Ya Allah şey enlilla. Allah bir şey verir misin böyle? Fatih Aleyhisselam dedi evinde bir şey yok verecek bak. Peygamber evi. Hem direkt başkanı evinde hiçbir şey yok böyle. Yani kurumun hiçbir şey böyle. Tek elindeki yüzüm sakı. Al. Evet. Verdi onu böyle. Şey onu dilenci de. Azr-ı içi yanlış dedi böylece. O Resulullah yesin diye aldı böyle. O yemeyince iç yanlışa çıktı. Gitti ufak yanına gitti. Sen satar mısın bana? Bizim Satar mısın sen bunu bana? Satar Ne Neyse şu kadar al parayı. Parayı verdi. Aldı hep yerine yitir bu taraftan. Yarası için Allah. Ben bunu onu, rızası satın aldım. Bunu seger misin yarası için aldı? Peki. Ve o tam aldı. Girenece an it geldi o zaman böyle yine kapı vurdu. yarısı şeyinli la bana böyle tekrarını verdi o tekrar verdi dışarı çıktı aynı şekilde yine satın aldı onu unutana geri getirdi tekrarınıza üçte bir tekrar üçte bir tekrar verdi tekrarınız verdi üçünü de müşteri buyurdu. sen sahib misin tüccar mısın yani sen tacir misin yoksa dilerci misin? o sözü söylemiş gibi Ama yine verdar soruyor bana. Sahabeden bir kadın Ensar Medine'den gelişinden bir gün Peygamber Hazretlerine bir parça kumaş getirdi. Ele dokunmuş. Ne zaman böyle? Yani kadın dedim doğmamay bir kumaş böyle. Demek ki o dönemde Medine halkında bunu yapanlar varmışlar diyorlar. Geldi dedi ki, Ya Allah önce bak bu peygamberimizin neye ihtiyacı var. Bir etek gibi altına, bu sarması için, ihram şeklinde. Ya, ya Allah bunu elimle dokudum, Elime dokudum böyle. Allah'ın zikriyle ve san sahibi getirerek böyle. Yani her ip atışında resmeyle attım bunu. Allah'a zikrettim, sana savaşta geldim ya Rasulallah şey Yani Peygamber layık bir şey olması böyle. böyle. Buraya Rasulallah şey girilmişti ya Rasulallah, giymeni içtiğim bunu. Peygamber tabi aldı, aleyhisselam kabul etti bunu. Evine gitti, bunu giydi geldi böyle. Yani belini doladı, düz bir şey yoktu böyle, dikişe böyle. Meşte geldi, sahabeden biri. Ya Resulallah, ne güzelmiş bu kumaş. Ne güzel. Onu bana verir misin ya Resulallah? E böyle. Gitti evine muhteremler. Çıkardı, başka bir şey, eski bir şey gitti yerine böyle. Katıldı, verdi muhterem ona böyle. Diğer sahabeler işte buna kızdılar. Niye böyle yaptın be? Bak, ona Resulullah'a ihtiyacı olan Resulullah'a böyle. Üzerindeki eski bak çok. Tek ona ihtiyacı vardı. Kadın bunu özenle onaya ona dokunmuş. Niye bunu istedim? Ya bunu istemedim böyle ya. Ben bu, niyeti bunu kefen yapmadım. Kefen yapmak bunu yapmadım böyle. Yani Peygamberimizin beden dokunan bir şeyi, onu kefen yapmak niyetim böyle diye. Ve kefen nasıl yokmuşlar onunla. Ona, ona sağmışlar genişlerim böyle. Ebu Ceylenden kafir melun bir yetime vasi olmuş yani velisi olmuş böyle uzak akrabası erkek çocuk, ufak çocuk böyle babası ölünce çocuğun daha yakın akrabası olmadığı için Ebu Cey ona veli oluyor yani bütün mal ona kalıyor çocuğa harcamak üzere bunları. O nedenle, o şekilde veriyorlar bir, bir şekilde böylece. Ama Kâfi-i Ebu-Jehir, bu dönemler, çocuğun bütün karasyonuna oturduğu halde, çocuğun bir dokma ekmek veriyor, üstünün başında bir şey alıyor böyle. Yedim çocuk artık, orada, burada diliniyor, mideniniyor, kim bir şey verirse, orada bir yatıp kalkıyor. Artık üstünün başında, açık kalmış. Yani üzerine bir şey kalmamış böyle. Beden çıplak. Hani edep yerine bir eski bir şeyle bağlamış. Geldi. Ebu Cehil'e. Ne olur ya Ebu e böyle? Bak ben bu çıplak kaldım. Açta razıyım. Ama çıplak kaldım. Ne olur? Babamdan kalan maldan bana verir misin bir şey de? Üstüne bir şey alayım. Onu kovdu muhteremler. Nasıl kovdu, biterek böyle bağırarak öfkörünü kovdu böyle defa bitirdiler bu şekilde. Mevlam onu bize bu konuda buyuruyor. Eret-i Lezî suresinde Eret-i İkız-i dîn e Habibi görmedin mi? Bu da te yani se anlamına geliyor. Başka e, İslam soru. E Reite, ey Habibi onu görmedin mi? 50-53 kimse, bir din, din gününü yalanlayan, yani maaşına inanmayan, hesabı inanmayan kişi gördün mü? 7 yeddi yetim. Bu ne yapıyor? 7 ul yetim, yetimi uluktunu buna böyle, yani kızarak, iterek kovdu bu şekilde böyle. Ebu Cehil, bütün bu şekilde kovunca, Ebu işe tabi yanında adamları var, telefonu etrafında böyle, tapuranlar yanında böyle. Onda bir tabi bir grubu var kendisinde. Diyor ki bana yetim çocuğa, Allah'a işlem böyle. Gidiyorum Muhammed'e de, o da sana yardım etsin. Git Muhammed'e, hakkını alsın senin böyle Ama alay etmek istiyorlar böyle işe. Yetim çocuk, gözü yaşlı, ağlıyor, inanıyor buna, Peygamber'e geldi dedi ki yarısı Allah benim babam öldü bütün malını Ebuji almış bana harcamak üzere ama şuna bana vermeye bir şey bak Üstümü yarısı Allah bu şekilde böyle biraz para istemeye gittim beni kovdu itti kalktı. kovdu beni bu şekilde ne olur hakkı var benim Peygamberimiz buna olmaz diyemedi mi bakıp dedim pekamsı böyle yani bir şey istesin Vermemesi yapmıyordu. Kim bir haceti olsun, ona da olmaz diyeyim böyle? Yalnız kalktı, yetenki çocukla beraber, nerede Ebu Cehil'in şahında? İşte filan yerlerde oturuyorlar böyle. Öyle geldi muhteremler. Gelince Ebu Cehil'in ayağa kalktı, böyle korktu böyle. Yani bu bunu ki, bunun malında, ben bakıyorum, çikolak parayı böyle, çıkartıp böyle muhterem böyle. Ve belki ayrıldı gitti. Dedi ki, ''Arkadaşlar Ebu Jel'e neden sen böyle yaptın?'' Yoksa sen dinden döndün mü bu kurtarı bıraktın mı yoksa bu kurtarı yoksa böyle?'' ''Hayır.'' dedi. Böyle. ''İki anlarda bir iki tane büyük ejderha vardı böyle.'' dedi. Böyle, dedi. ''Bana sağlamak için bekliyor.'' dedi. ''Eğer olmazsan dedi, benim bunlardan. bunlar.'' dedi. ''Bunlar benim parçalar bunlar böyle böyle.'' böyle dedi. İkinci namazdan sonra Aleyhisselam Hazretleri Meclis'ten çıkmıştı. Bir kız, kız çocuk 13 yaşlarında hem koşuyor hem ağlıyor böyle. Sessiz ağlıyor tam ikincisi de böyle. E, Aleyhisselam Efendimiz çağırdı kızı. Gel bakayım kızım buraya. Niye ağlıyorsun kızım? Dedi ki ya Resulallah ben filan Yahudin'in kölesiyim dedi. Caresiyim. Yahudin'in caresiymişim ben. Köle. Sazmamış tabii. O caresiyim. Bana iki akçe verdi. İki de, gümüş para verdi bana. Birine bir şişe al. Birine de yağ al. Zeytinyağı al. İçine böyle. Çabuk geldi. Temm ettirdi bana de böyle böyle. Ben de gittim ve bir parayla şişe aldım bir iki Diğer gittim oradan bunun içine yağ doldurdum. Koşa gelirken tabi eski yollar bozuk bozuk yollar. Şukur Mukur şeyler bile, ayağım işte takıldı, düştüm, işte kırıldı. Şimdi ben çok da beriştiğini belli belli. Önce kulakını alıyor bu şekilde. Çok ben de beriştiğim Çok da sert bir hayatıma. Çok da bermiş bu çaresini böyle, zavallı böyle. Yani kölelik dönemi müddetlerinde böyle, yani kulakta çok tabu insanlar Allah korusun böyle. Diğeri biz bakıyoruz cebine. İki ahşap cebinde cebimde bütün para o öğretmenlerle. İki ahşap. Altın parayı gidin şişe al ya al efene götür alamazsak herhalde. Kıza bir sinyinde verdiler. Koştu hemen gitti tekrar çarşıya gitti. Şişe aldı, yağ aldı. Koşarak gidiyor ama yine alıyor ama. Derim bu kız yine alıyor. Şişe mi alıyor böyle? kızım niye ağlıyorsun? Ya aldı bunları aldım ama biraz geç kaldı ama yine de beni şimdi beni. Çok dövüyor beni böyle. Onun için ağlıyorum. kız kutbeli. Ama geçir ki böyle. Yok başka kapıda böyle. Neler var değil mi? Başka kapıda böyle. Başka kapıda şey böyle. Yine ağlıyor. Ama çok dövüyor ya Resulallah beni şimdi. Geç kaldığını çok dövüyor bu şekilde böyle. Kadın bir peygamber sanıyorsunuz böyle. Ne yaptı kızım? Sen üzülme. Mesleğine böyle geleyim, ona ben rica edeyim, Sen benim şeyime inşallah sözümle devmesine baktım inşâAllah beni orada. Peki, şimdi ne çıkız şimdi? Eve geldiler, hangi ev? Şu ev. Eve geldiler, geldi, kapıyı vurdu, yavdu. yağdı. Batık kız da orada ama kız tabi gözü falan yaşlı, maçlı falan kızı aldı yani böyle bu şekilde. Bugün Aleyhisselam'da Peygamberimiz Yahudi'ye, bak bu şekilde durum olmuş, biraz geç kaldı bu kız, ne olur ona, benim hatırım için, o da ama olmaz mı? İşte bir vakit yahu da bir kıza baktı, bir Resulullah'a baktı, Yahudi de böyle. Dedi ki, ya ebele kalsın diyor ama Peygamber'e böyle. Yani künyesi lakabı, yani Kasım babası, ya ebele kalsın diyor böyle. Sen bir peygambersen böyle. Müslümanların peygamberisin, Hem de Can evet başkanısın. Yağın imamsın. Ordu'nun başkomutanısın. Öyle bir köle, bir kız için bir gün ya, yağına nasıl sen geldin? Dedi böyle. Nasıl ayağına geldin bir ya Bir köle kız altıları, bir kız. Ben bir Yahudin'im. Nasıl ben ayağına kadar geldim buraya kadar geldin? Bu ailesi muhtemelenler her insan Allah'ın kuludur muhtemelen Her insan Allah'ın kuludur. Her insan bir Allah katında kimliği olduğu bilinmez. Bu bu, şeyle, bu kız küle olmuş, bu duruma düşmüş, garip kuldur böylece. Onun için benim benim şeyime. Ederim ama dedi, işine buyursan. Peki ki buyrun bakan. girdi. Dedi ki ya Muhammed edeyim. Zaten biz dedi, Yahudiler senin ve Hak Peygamber'i biliyoruz, bu tiyatı yazılı, bunu biliyoruz, ama dedi yâdilik ırkçılığını dolayı böyleydi. Yâdilik olmadığını işine de inanmadık, sanmış şekilde. Ama işte Hak Peygamber olduğunu hiç işte inanmamışlar, bu tiyatı. Ben de bir son hocam, bu tiyatı, bu tiyatı. Bugün Aleyhisselam bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühüm. Yavdı o da olduğu herhalde muhteremler, döndü kıza, bak dedi, yavrum dedi, artık öyle değil işte muhteremler, hürsatım varmıyorum ben de. Ben. benimle kal, benim yanımda kal, ben. ama kızım olarak kal, ben. artık öyle değil. İyisinde işte, kadar yad, kal, gel, serbestliğe bulundasın Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, böyle bir peygamber okumadı böyle. Bu kadar mütevaz, alçak gönüllüye böylece böyle. Yine bir gün, bir demine göre de Aleyhisselam Hazretleri bir Rum'un bahşesine girdi. Orada Abdülsah Hazretleri'ye, kuyu varmış orada, oraya girdi. Bağdede Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir deve bağlı, bağlı deve duruyor. Ama deve inliyor. Sanki bir ağır sancısı var diye yani. öh, inliyor deve. Bir de gözden yaş geliyor debenin de. Deve ağlar develer muhtemelen eberde. Çok duygusaldır develer hep <gülüyor> Hatta bir gün Aleyhisselam Adretleri giderken birkaç liraya beraber, sahabelerle beraber bahattaki girişi deveyi bir ayağına bağlamış Deve ayakta kesilir. Dev, Yatılmaz develer böyle. Ayakta kesilir böylece. Onlar ön ayağa kaldırılır. Şimdi şey bağlanır böylece. Deve oradan yürüyemez böyle. Bağlamaz develer böyle. Deve göğüsten kesilir. Boğazdan kesilmez develer böyle. Ayakta kesilir develer. Maalesef birisi devesinin bağlamış ön ayağını. bıçak biliyor ama. Devenin gözünü de böyle. Mışakını biliyor böylece. Develer koştu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İki sene bunu böyle ben. Tam böyle bak. Yani deve bilir iki işte zaman böyle hayvan böyle. İşte pek oraysa madettire bahçeye girdi. Abtesini aldı. Deveyi gördü. Deve inliyor böyle. Sanki bir derdi var. Bir şey inliyor deve. Göden yaş geliyor. Ela azdıteri devene gitti. Önce hörgücünü. Hörgüç olur diye üzerinde böyle kabarık Orada bu sıvazım var. Böyle. Devenin kulaklarını sıvaz, akasından sıvadı. İki elini sıvazı bu şekilde. Deven sustu muhtemelen. Ve sakinleşti. Üçer çıktı. Sordu. Kim bu devenin sahibi? Nerede bu devenin sahibi? Kim bu devenin sahibi? Sordular. Sordular. Bir genç geldi. Benim yarası yolda. Bu peygamber devresinden şikayetçi. kaç bırakıyormuşsun. Ona Ağır yük yükmüştüm böyle. Yükünü fazla yük böyle. Çok da ona zahmet yürüyormuşsun. Develesine şikayetçi vurdu muhtemelen böyle. Yani hayvanlara bile dedine ortak Hayvanlar böyle Demek ki deveyle aleyhisselam ile konuşuyor muhtemelen böyle. böyle. Konuş develi aleyhisselam böyle. böyle. Onlar bir yılda peygamberimizin, peygamberimizin bir yılda develer. Aleyhisselam zaten böyle. Al Peygamber Aleyhisselam muhabbetleri yolda yürürken arkasından gelen sahabeyi istemez, arkamdan gelmedi de muhtemelen böyle. Ya ölüme geçin, ya ayrı yürüyorum Arkamdan gelmeyen de muhtemelen böyle. Yani peygamberim de, şu bugün de böyle, yani öyle bir anlam ortaya çıkmasın diye ve muhabbet bir gün, Aleyhisselam Hazretleri cehennet-i giderken arkadan bir grup sahibi Peygamber'e billetmeden yavaşça geliyormuşlar böyle. Peygamber arkasına görünü gördüğü gibi, peygamber böyle, Aleyhisselam Hazretleri böyle. Hatta bir gün buyurdu, meşritte buyurdu, cemaate, ''Ey cemaat, bu böyle, namazdayken, işte namazı şöyle kılın, böyle kılın, ben arkamı elimi gördüğüm görüyorum bunu da hemen arkamda Nasıl görüyor? Bu gözle mi? Tabii kalp gözü görür bu tane O nur ile aklı görsün böyle. Neyse tabii fark etti akla gelenleri Çekildik kenarı otur yeri. Geli sahabeler durullarında yürüdüm ben böyle. Gidim akamcı otum böyle Bakın, Makmut andan. Arkasından gene işti malırsın madet böyle. Ya önden gidin, akılın gelme burada. Tevhidler. Bir alışveriş mağazasında peygamberimiz bir yere girince esabık ayağı kaldırmazdı. Otur ne böyle? Kimse kalkmazdı peygamberle. Ayak kaldırmazdı böyle. <gülüyor> ben seni bir beşerim, böyle. Ben seni beşyerim bana bu hay geliyor. Bana bu göreverim böyle. Allah'ı bir görev bu. Ama Ben insanım burada. Ben seni seviyeyim böyle. Böyle burası mıdır böyle? Ayak kaldırmadı muhteremler. Yani günümüzde de vardı muhterem böyle? E, böyle. Ne büyükler var öyle böyle. Yani biraz okumuş şunu yapıp bunu yapıyor bakmış artık böyle yalancı evliyalar, sahte evliyalar, darbeci evliyalar muhteremler. Artık tapramı insanlar böyle tapmıyor. böyle. Ama karşısında böyle tapramı insanlar bu şekilde baktı. Allah Resulü'yle muhteremler. Allah Resulü arkadan gelmiyor muhteremler. Bir önden gidiyor muhteremler değil mi? Bir hareketin bir şey bir yere girince de, ne diyor? Ayak kalkma otur. Otur. Oturun buyuruyor. Hakkı Abbas'ın Aleyhisselam Hazretleri bakarak bakar, oturmuş sahibere bir yerde konuşuyor muhabbet diyor böyle. Giderdi. Hemen oturur bir yere. ne boş yer varsa. Evde olsun bir yer olsun böyle. Hemen boş yerine otururlar. Hemen. Bazen sonradan gelenler, yani Medine dışarıdan gelenler, tanımayan Peygamber sorurlar. Kim Peygamberdir arasında böyle muhteremdenir. Ali Sama'da da böyle. Peygamber arasında doğduğu zamanlar, öldüğü zaman muhteremler, boşta öyle bakın muhteremden. tüb Resulullah ve DİR-ÜHÜ-ÜBERRÜETDİN İNDİ Yahudiyyin. Bir sırrısı Hasan min şe'irin. Hadi şey varım şimdi ne olacak. Tuver Resulullah peygamber fat zamanlar diruhi mehrunetin. Zırh sağcı gidirin. Rey'indeydi böyle. Yağdın da yağdık deremler. Dedim ondan arpa almış 30 sa övçek almış. Parası yok, veremiyor. Hanımları aç kalmışlar evinde bir lokma ekmek elinde yok bir şekilde. Ya yapıyor bu şekilde. Işte? ne yapıyormuş ya parası yok almaya tabii. Gidiyor bir Yahudi tüccara gidiyor. Diyor sana zırhımı rehin bırakayım zırhımı. Savaşta giderim zırhımı. 30 sağ övşek parpa. Mı? arpa. Un ama arpa o zaman zeytin, peynir şu yok mu hemen bak böyle. Yalnız arpa. Arpa bir şey. Yani yaranda katıp hiç şey yok, alamıyor bende, alamıyor bu şey var Bir peygamber tabağı, alamıyor. Neden? Evet, barınmaya tabağına hediye de girer peygamber, hemen vücutu ya mı, akılsız mıdır? Tutmaya kendi bile, dağıtıyor bunları, tut tutmaya Peygamber ifa ettiği zamanlar, Ali Sami zırhı. Yahudit-i Canım'da rehine, rehine baktı. Bu tabi so anlaşılıyor. Nasıl anlaşıldı? Hz. Sıddık. Anladın, o anla fark ettim bu. Tabi bir kızı Ayşe'ye ait olduğu için eğiliyor, rahatça gelebiliyor. Baktı, dedi ki, ya Ayşe? Rüşü olan zürhünü göremeyelim ben, ne oldu o? Onu söyledi. Baba, bir ara hiç evimizde blok ve öfek kalmadı. Haramlar aç kaldılar, Erol Tahirat. İşte filan Yahudi'den zırhı reyni verdi, borca Arap aldımını vermedi. Ödemiyen kalmadan hâlde gitti. Ama tabi zırhı satarsın Yahudi, parası şu araçları kurtarabiliyor, daha fazla size böyle şekilde. Hâlde gitti Yahudi'ye, o Arap'a'nın parasını verdi, Zırra aldı onu Muhtamış aldı böyle şey. Şimdi tabii sonraki ulamalar bunu inceliyor işte, böyle. Acaba neden Yahuden aldı bunu bilir Niye almadı Müslümanlar, alma neden acaba almadı? İşte bu bir eli takik yani hakiki gerçek inciyi ele alan ulamalar, işte Eğer Aleyhisselam adetleri bir Müslüman sahabeden bir tüccar'a gireceğidi. O Peygamber'in üzerinde eriğini almazdı. Bu arpayı verirdi, hibe ederdi, para almazdı bile kendi getirdi onu böyle. böyle. Onun için ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Hiç böyle sahabelere görünmeden bak, görünmedi o bir saatte, görünmeden böyle yâdeye gidiyor. İşte bana şu kadar arpa lazım. Bu vereceğim. Nerimisin? Tabii bak yağdıza bakıyor, zira bakıyor. Tam bu, bu deri daha bundan fazla veriyor, bir çuvala koyuyor. Yaman sonra sütü alıyor. Bakın peygamberler, geri getir bunu tekrar peygamberler. <gülüyor> yani böyle peygamberin elinde ümitli mutlak bakın böyle. Ve peygamberlerle nasıl mutlu. Biyans İmparatoru, Roma İmparatoru yani Bizans İstanbul'daki İmparator bir elçi gönderiyor Azömer zamanında Medine'ye. Haz Sömer zaman halife. Onun zamanında bir elçi gönderiyor Haz e, Bir resmi de görüşmek karşı Bir şey böyle. Bu elçi Medine'in geliyor soruyor Nerede Halife'nin sarayı? Halife diyordu başka neydi? ne demek. onun sarayı? Ne sarayı be? Hani köşkü sarayı. Yok mu Halife'nin sarayı? Yok. Nedir o onun diye Bir şey onu böyle bir şey. İleri bakıyorlar. Hatta öyle evet, yok böyle. Arıyorlar. Meğersem bir yaşlı kadıncağız, T-5'li kadıncağız bir odası varmış. Böyle kerpişten altısı çamur. Kerpiçler yağmış, sel gelmiş, erimiş kerpiçler açılmış böyle. İçerisi su kaçabiliyor. Halife bana geliyor. Ya Emir el Mümin, sen halifesin diyor madem diyor. Bak emrin su geliyor diyor. Sen bunu yaptır diyor böyle böyle. Yoksa Allah ben şikayet eder mi seni gelir böyle. böyle, böyle. Hemen Osman geldi, baktı ki 3 tane kerpiç azım oraya böyle. Hemen başkanı sıvadı Hazreti Ömer, halife diye başka dedi. Çamlı kaldı, bana saman karıştırdı, birkaç kevici dizdi, onları yerine yerleştiriyor şimdi bile. Elçi oraya geldi şimdi. Elçi geldi, baktı. Nerede halife? İşte bu. Bu Ömer? Bu Ömer. Bu Ömer? Bu Ömer. Allah Allah. Eğer bir şey bizim imparatoru, Ömer'in bu olduğunu diye, beni göndermezsin burayı belirli. Yani bir amele elleri çamurlu, ayakları çamurlu bir amele gibi çalışıyor burada. Eğer birisi bir, şey, bir importu bunu ömer böyle olduğunu, buraya e göndermezdi. muhteremler. İki parmak çamurlu şeydi. Döndü usta böyle böyle. Eğer sana göndermesiydi ki onu gözü sokar mıydı böyle mesela. döndü, iki parmağını eğer seni göndermesiydi, iki bombayı göze sokardı. Anlayın bundan bir şey böylece. Neyse konu görüşülüyor. Eş dönüyor gidiyor böyle. Bakıyor imparator iki gözü hasta. Geçmiyor. çamur da kuttu. Çamur kurmuyor ama. Çamur çıkmıyor ama. Çamur böyle böyle. İşte kim Allah için böyle yaparsa buyuruyor bir Aleyhisselatı Hazretleri Ebu Tavrı Tirmes İbn-i böyle en yani zayımı bir beytin fiilen cenneti Bu arşamaddeleri en zaimün ben kefil diy peygamber ben kefilim fi bi beytin fi ala cenneti yani en üstünde en tepesinde en yükseğinde bir köşke limen hasne kuluku kimin hali güz olursa ona ben kefilim o terime cennette köşk saray hazıranı Kimin ahlak güzel olursa, iyi ahlak sahibi olursa, evim böyle kefilim, o cennete girecek. Hem de cennetin en ala en üst yerinde, en şey, kıymet değerli yerinde, ona bir kış hazır, ve bunu kefilim böyle İyi ahlak sahibi olmak demek ki, bu sahibi olmak gerekiyor, böylece. Şimdi, iyi ahlak için ne gerekiyor muhtemelenler? Bir insan karşısının kendisinin nasıl işi davranmasını böyle davranmak gerek yoktur. Önçü bak. Şimdi i̇şte birine gittiğin işin var, yüzüne bakmadı, kendini kafadan, yukarıdan baktı sana, tepeden baktı. Onurlu, böyle büyük seni aşağıya gördü, hoşuna gider mi? Gidin unutmayın. O halde öyle yapmama gerek yok. Yapmamak gerek yok böyle. Demek ki önce ne gerekiyor? Alçakın tevazu, tevazu vermiyoruz olarak. Alçak olmak olamak böyle, mütevazi deniyor, mütevazi olmak böyle. Böyle büyüklenmemek, onurlanmamak, ve ekosik insanın kafam gerekiyor. Sonra kuvve-i gazabiye deniyor, kızma, öfke, sinirlenme. Bunu yapmama gerekiyor bunlar. İşi olacaksa bir şey olur, kaydı varsa. Olmayacaksa olmamıştır hâlbûre. Hani Az Ben diyor on yıl, ettim on yıl. Bana bir defa daha değeri, ne yaptığı yapman demedim hâlbûre. Hani yani bir şey yapmışsam işi yaptığıma demedim hani böyle. Ne yaptıysam ekiyelsin bana. Kabul Demek ki. Kubey Gaza bi emt bu teklik Kubey Gaza bi öfke. Ve evet. Rabbiye vel ki alimi nal gayruzah. Bak. Evet. Mütekeribun memru'u evet. vel ki alimi nal gayruzah. Gayruzun böyle. Yani içten kızma gelebilir ama bunu dışarı aksettirmez mecazen böyle. Yani bağırma, çağırmak, kızma, şunları bunları bu bırakmaya çalışmak gerekiyor muhtemelen. Bir Allah'ın dolayısıyla şöyle buyuruyor, Eyyül'e bir misafire gelse diyor. İşte örnek görüyor, bir diyor padişah, bir de başka sultan, belik diyor, Eyyül'e gelse diyor. Bunu bir odaya aldın, en diğer odana aldın böyle, oradayken diyor, o anda dışarı çölden bir kabate apıştı bağır mısın?" diyor. Onun yanında barmadı, barmazdın mı böyle böyle Halbuki Allah her zaman bizi görüyor mutan böyle böyle böyle. Allah bizi her zaman görüyor mutan böyle böyle. Yani gerçekten sırk gaflet mutanlar. Allah umut yani böyle. Yani bir insanın bağırması, çağırması, kılması var ya onda böylece Allah huzurunda böyle onda Allah unutma celişale bana. Yani çok çirkin bir şey yaptın bana Yani bağırmak, çaramak, öfkelermek böylece kul hakkını arar tabii. Ama ne gerekiyor? Yumuşak böyle konuşarak halep şahı olduğu, olduğu kadar konuşmak gerekiyor. Bir de dehil deliga yani cimrilik. Bakın yani peygamber oradan setter elini sakın vermem otur ben böyle giydi kumaşı al otur ben böyle hatta Medine'de münafıkların reisi vardı münafıkların başkanı yani böyle abla İbnü Bey'e otur ben böyle Medine melede münafık iki yüz gele böyle böyle Müslümanlara karşı Müslüman görünüyorlar ama gizlice bunlar düşmanlaşıyor, düşmanlaşıyor. Kafirmiş gibi almışlar bunlar böyle. Ya aslında işi Müslüman değil. İslam'ı sevmez. Peygamber'e hep aslında öyle gönder bunlara böyle şey. Bunlar biliyor bunlar o zamanlar. Abdübeyli Bey denen kişi. Hastalandı. Ölüm halinde artık. Ölü anadı. Oğlu isim de Abdullah. Oğlu da tam Müslüman ama o dördü Müslüman. O da sahabe. Dedi ki oğlu Abdullah on dedi. Bir dedi Muhammed'e iki tane ricam var ondan da böyle. De versin, giydirin, giydirin. Bir dedi bana gönllerini versin onu kefen bana giydirin, altına giydirin. Bir de namazımı H.E.K. Kırsımın dedi böyle muhtemelen böyle. Yani o anda bile bunları vazge ediyor ama istiyor ama ne olur, ne olmaz. Yani hak Peygamberse, belki bir ihtimam ver bile. İman ne diyor? İman, iman kişi oluyor iman belli böyle. Ufak bir tereddüt imanda olmamış bir şey verir. Bu ne yapıyor? Son hastalığında inanmadığı halde ya gerçekten Peygamberse, şu ise bu derdi, bu şekilde iki şey istiyor Gömleğini, biz gömleğini yani derisin dokunan gömleğini mi? Tekrar, onu bana alayım. binama kılıştım benişe geldi oğlu eşikte yarısı ralla babam ağır hasta iki de bağımın sizden ricası var vasfet iştiği var ne bunlar biri senin gömleğini işti iç gömleğini işti böyle derin dokunan gömleği işti bu şekilde böyle onu kefen olarak altına girecek mi benle peygamberin derin dokunan onu giyecek benişe İkincisi, Namazın sen kıldırmanı istiyor. Fiyasetleri pek edip pek edip çekildi kenarıya iç gönülü çıkardım otefak. Al bunu. Götür. Baban ölünce yıkasın. Hazır olursun. Ben çanamazı kıldırayım. Aldı bunu oldu. Gitti. Tabi babasıyla münafak oldu. O da biliyor. Biliyor. O da belki son anda iman eder, tam derleten, o ümitle, tabi babasını iyi olması için tabi kişiye böylece, gitti, babası bunu verdi. Ondan sonra koy buraya yardımdı böyle, bunu bana giydirin, kefir altını bu şekilde. Ve az sonra öldü ama kendisi. Yani geber diyebileceğim muhtemelen. Münafak ölçü öldü çünkü bu şekilde. Hemen yıkandı. Bu gömlek altına giyildi, üzerine başka şey sağdılar. Hazır olacağı da, Oğlu geldi. Yarış Allah, babam hazır. Bak alır mısın? Kaldırayım. Eren yani kalktı. ben sabır geliler. Ben yani yürüme başla eni doğru böyle. O zaman meşlik gitmezlere canı Hem o semtte kaldı böyle böyle. Hasanlar orada. Yarışıyla Allah bak bu münafıktır bu. Şen zaman böyle böyle yapmıştı. Belki müşkün anlaşmıştır. Şunu bunu yapmıştı. Bana sayıyor. Yani namazını kıldırma. Hazret-i Sallallahu aleyhi ve Bana sayıyor. Bir şey demiyor bana. Öyle bak yürüye böylece. Artık tam ve yaklaştı. Cevâb-ı as geldi. Vela tutsal ala ehid minmati ebeden. Ayet-i Ebu kezgin bu birçokta Habibim. O namazını kılma. Onunla dua etme. Vela tefum ala kabri. Ama dikilip onu duaydı mı Ya yani namaz kılmak haram oldu, duayı kud haram Doğru. haram oldu, oldu. Hep yalnızı döndü mü O ne oluyor? Arşı tamam, Allah, aç geldi, tabi izin verin varmadanlar. Yani o Aleyhisselam azettleri çok çirkti ondan teremde, pekâmi çok çirpti peygamber Aleyhinde çok konuştu böyle, ağır sözü söyle söyledi böyle, çok çifti böyle, yıllarca çekti. Hatta ne dedi ki kafir bak böyle? Dedi ki Muhammed ölünceydi, Ayşe'yi bir alacağım dedi, Ayşe'yi. Ben alacağım mutlaka böyle. Ya, bu da mutlaka. Peygamber hayatta salih sanmış sahabe. Peygamber sahabe böyle, haber gönderiyor mu? Bak, haber gönderiyor. Yani Peygamber'in hakaret içinde. Ne diyor? Muhammed öldü mü diyor, Ayşe'yi yani, zerrisi mi alacağım onu ben mutlaka böyle. Öyle yani bu kadar alçak böyle, bu kadar peygamayı hafif etmişken, Ne yapıyorsa mazrekleri hepsini buraya bırakmıyor galiba. Hepsi böyle, böyle siyeli, sıfırları da bunları bırakmıyor. Çiğ, çiğ, çiğ, şiir, çiğ şiir, çiğ çiğ çiğ, denem verici. Gönül hep istiyor, ağzına gönül muhteremdi. Namadım size işte, namazı Namaya Rabb'e izin vermedi muhteremden. Soldular, Ya Allah, ama gömleğini verdim ona, o yaşlarında. Çünkü Peygamberimiz imanı olmayana farisi olmak muhtemelen böyle. İman olmadığı için böyle. Eğer Müslüman olsaydı, günahkar bile olsaydı onun farisi görecekti muhtemelen böyle. Ama imanı olmadığı için ona, onun farisi olmaz buydu muhtemelen böyle. Demek ki imanı olmayana münafık olsun, ateist olsun, şubu olsun, İslam karşısında bir görüşü olsun namaz konumunda haram oluyor muhtemelen böyle. O Kurtubat haram olunr böyle. E, olma, haram da haram haramın da utanılmayacak. Şimdi kısa bir şey ablamı tekrarlar. Bir söz vardır ya melek gibi derler başlarına. Melek gibi derler böyle başlarına. Melek gibi derler böyle. Nedir, ne demek melek gibi? Aile koyu çok güzel böyle. Elinden, dilinden kimseye gelmez derler böyle. Anlayışlı, hoşgörülü şampatik, sevimli, ikizü değil, her bakanlar. Böyle böyle melek gibi. İşte ahlakı bu muhtemelen melek gibi. Böyle böyle. Melek İmamı verecek. Yani kimsenin arkasına konulmak gerekiyor muhtemelen böyle. İkizü e yapmışsa bile hesabı ona artık olacak. O hesabı verecek. İnşallah böyle şeytan gibi değil de melek gibi olmaya çalışan muhtemelen Halakımızı etmek çalışalım diye talep etti